449 numaralı konu Yala bin Münye ile bir adamın kıssası. Evet, Yala bin Münye şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü bana Gazve'ye gitme izni verdi. İhtiyar ve yaşlı idim. Hizmetkarım yoktu. Ücretli birisini aradım. Ona ücret verecektim. Bir kişi buldum. Savaşa gitme zamanı yaklaşınca bana geldi. Payların ne olduğunu bilmem. Payın nereye kadar çıkacağını da bilmem. İster ganimet payı olsun isterse olmasın. Bana belli bir şey tayin et dedi. Böylece ben ona 3 dinar tayin ettim, ganimeti paylaşmak zamanı gelince ona bir pay vermek istedim, fakat üç dinar tayin ettiğimi hatırladım, peygambere gittim ve ona durumu arz ettim, Hazreti Peygamber onun bu gazvesinde, dünyada zannederim ki peygamber ahiret tabirini de kullandı ancak tayin edilen bu üç dinardan başka kazancı yoktur, buyurdu.